Dininizin en hayırlı mertebesi veradır. Demin anlattığım ad şerif gibi bu da. Dindarlığın en üstün mertebesi haramlardan sakınmaktır. İlmin fazlalığı hem sahibine fayda verir hem başkasına fayda verir. İbadetin fazlalığı ancak kendine kasır kalır. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olan. Fazla teheccüd kılanın faydası kendine der. Ama fazla ilim dinleyip anlatan Okuyup okutan, duyduğu bir şeyi de başkasını da öğretip düzelten ne yaptı? Faydası birine daha sirahat etti. Oradan kaç kişi duydu? Kaç kişi o yanlışı düzeltti? O zaman ne oldu? Faydası başkalarına da taaddi ettiğinden ilmin fazlalığı eftal oldu. Evet. Sizin dininizin yani dininizden ibadetin çeşitleri var. Haramlardan sakınmak çeşitleri var. İmanın şubeleri var. Hasan bunda aradığın zaman en fazlası nedir? Haramlardan sakınmaktan da ileri geçip şüphelilerden de sakınırsan az ibadet bile sana kafi gelebilir. Ama haramlardan şüphelerden sakınmıyorsan çok ibadet dahi seni kurtaramayabilir. Nitekim niceleri ahirete müflis çıkacaklardır. Çünkü kul hakkı yemişlerdir. ...ibadetleri çoksa da hak sahipleri alıp e, sevaplarını alacakları için... E, ...bütün sevapları tükeneceğini beyan ediyor sallallahu aleyhi Esas müflis kimdir çok ibadetle gelmiştir ama... ...çünkü neden? Haramdan sakınmamış. Gıybet etmiş, dedikodu etmiş, iftira etmiş. E, Hepsi kul hakkı. O gelmiş almış, o gelmiş almış, adam açıkta kalmış. Bir de sevapları bitmiş, alacaklılar bitmemiş. Bu sefer ne oluyor? Hadi alacakların günahından buna yükleniyor ki hak ödeşilsin diye. E bu duruma düşmenin ne ki diyor? Yani anlatabildim mi? Çok nafile ibadet, namaz, oruç, had cekat, nafile, nafile, nafile doldurdun. Kur'an, haddim, haftada bir, üç günde bir. Ama haramdan sakınmıyorsan bunların hepsi alacaklılara gider. Onun için haramdan sakınana az ibadet yeter, haramlardan sakınmayana çok ibadet yetmez. Dininizin en kayırlı noktası haramlardan, şüphelerden sakınmaktır. Ve yani Abdullah bin Amr'ın oldu ya Allahümme. Abdullah bin Amr'ın hastanı vaat ediliyor. Vaat şerifteni buyuruyor. An Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem'e, kainatın efendisi buyurdular: Talilül Fikr, Khayrümün Kesir İbadet. Fıkhi ilminin azı bile ibadetin çoğundan hayırlıdır. Çünkü helal haram bilgisi. Namazı ne bozar? Hangi suyle abdest alınmaz? İşte taharet nasıl yapılmalıdır? İstibra meselesi, istinciye meselesi adam, hey ee, imam olmuşlar. Haladan çıkar çıkmaz kimci abdest alıyor. ...ne kırk adım atıyor, ne 50 adım atıyor, ne yaşlı kadar dolanıyor, ne pamuk kullanıyor, bir şeyden haber yok. İmam olmuş. Yani... ...fazla ibadettense... ...azıcık fıkıh okusaydı, Halebi Sahir okusaydı... ...Nurul İza okusaydı, bir alimden bir şey dinleseydi... 50 senelik ne hayırlıydı. E neden ibadetini bozuk yapmış? Onun için fıkhın azı ibadet, nafileleri konuşuyoruz ha nafile ibadetlerin çoğundan hayırlıdır ve kefa bil marifekan idaabe Allah. Bir kul Allah'a hakkıyla ibadet ediyorsa, emirlerini tutup yasaklarından kaçıyorsa, yani bu kişiye fıkıh olarak bu yeter. Yani ince anlayış olarak yeter. Herkes dünyanın mimarı, mühendisi bilmemesi olamaz. Allah'ına kulluk vazifesi için gönderildin. Ve ma khalaktul cinne velise illa liya Cinleri insanlara ancak bana kulluk etsinler için yarattım buyurun. Senin dünyaya gönderiliş gayen nedir? İbadet ve taat. İbadetin yolu nedir? İlim. Öğreneceksin, inanacaksın, yapacaksın. E sen bu vazifeyi yapıyor musun kardeşim? Ben gelmişim 53 yaşıma, 54 yaşıma. Allah'a kullukta mıyım? Kulluktaysam fıkı olarak bu sana yeter. Yani kafayı çalıştırmışsın abi. Senin Allah sana iyilik dilemiş, senin fıkkın var demektir. Allah kulluktaysan, emir tutuyorsan, yasaktan kaçıyorsan. Evet ve kefa cehlen Bir adamada cehalet olarak yeter. Nedir o? Kendi görüşünü beğenip de bana göre böyle diyorsa. Aklım, mantığım almıyor. Bu niye haram oluyor bu satranç diyorsa. Hiçbir kaynak sormuyorsa, fıkha bakmıyorsa. Bunda ne var ya diye görüşünü beğendiyse bu adamada bu isterse allame Cihan olsun cehalet olarak yeter. Çünkü görüşüne takılmayacaktın. Hep ayet hadis delil arayacaktın. Ve bilmediğin konularda ilim eline soracaktın. Ya emretti sana Rabbin. Ama sen kendi görüşünü beğenip de Hacı Hoca takmam. Bana ne müçtehitten. İmam-ı Azam'da adam. Ben de adamım falan. Yaptığın zaman ki birçok ilahiyatçının konumu bugün böyledir. İşte ona o cehalet olarak yeter. Ama Allah'a ibadet ediyor mu bir adam? İlmi çok yok. Usulü fıkıh bilmez, fıkıh bilmez, tefsir mi, hadis mi, bilmez, belki Kur'an yüzünden soru kur gariban. Ama farzları, vacipleri öğrendiği kadar ilm halini yapıyor. Eğer Allah'a ibadet ediyorsa diyor, o da ona fıkıh olarak yeter. Öbürü de dünyaları yutmuş ama ben ben ben ben ayet hadise bakmıyor, kaynaklara bakmıyor, tabi olmuyor, uyduruyor. Kader yok. Alın yazı yok. İslam oğlu kafası işte. Hüseyin Atay kafası işte bilmem. Mehmet Okuyan kafası. Mucizeleri inkar. Onu inkar. Bunu inkar. Neden? Aklım mermiyor Ona görüşünü beğenmek bir adama cehalet olarak yeter. Allah buyurdu. Resulullah buyurdu. Varken bir adam bana göre diyebilir. Onun için Allah Teala cümlemize rüştümüzü ilham eylesin. Nefsimizin şeyden muhafaza eylesin. İlimsiz ibadetten muhafaza eylesin. Cümlemize fıkıh. Fıkıh deyince fıkıh Fıkıh Ekber fıkha saradan. Fıkıh Ekber İmam-ı Azam'ın biliyorsunuz Fıkıh Ekber kitabı var. En büyük fıkıh nedir? İtikattır. İnsan önce ilmihalin ben zaten adını ne taktım kitabın? İslam ilmihali takmadım. İman İslam ilmihali taktım. Kafanı çalıştır. Benim o iman İslam ilmihali'nde ne var? İki fıkıh var. Fıkıh Ekber en büyük fıkıh ilk 120 sayfadaki bölümünde. Fıkıh Ekber. En büyük fıkıh ve anlayış Allah ve Celle Celaluhu onun emrettiklerine inanma hakkındadır. Sonra fıkıh eskar geliyor, tabii ki Allah'ın isimlerinin sıfatlarına göre, Amentü'ye göre yani abdest kusül meseleleri ona göre nispeten küçük kalıyor. Çünkü imanı olmayanın abdesti kusülü zaten olmaz. Bundan dolayıdır ki allah Teala cümlemize hem fıkıh ekberde, en büyük fıkıh itikatta, hem ondan sonraki bütün abdest kusülü taharetten tut, dünya hayatımızda lazım olacak bütün ahkam-ı ilahiye ile alakalı ince anlayışlar, isabetli görüşler, kendini beğenmemeler ve ne buyuruldu diye fıkıhtan sorup araştırarak amel etme kabiliyetleri ihsan eylesin. Bunun tersine çalışan adamlardan, şerlerinden cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem. Teslimen kesin. Elhamdülillah Rabbil Alem.